Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecmain Aziz kardeşlerim Rabbimiz bizi bilerek planlı, maksatlı bir şekilde hata etmeye uygun vücutlarla yarat Peygamberlerde dahil olmak üzere bünyemiz yanlış yapabilir bir bünyedir. Peygamberleri koruduğu için Allah Teala makamları gereği onlar hata işlemiyorlar. Onun dışında insan olup da yanlış yapmaz, ayağa tökezlemez, dili sürçmez birisi yoktur. Olmaz. Olmayacaktır. Bir parantez açayım. Biraz zihin rahatlığı sağlasın. Peki filanca zat deniyor ki melekler bile onun peşinden geliyordu. Dur, dur. Biz insanların dış görüntülerini biliyoruz. Sırlarını Allah biliyor. Biz filanca zat melek gibiydi. Hatta meleklerden de üstündür deriz. Allah onun kalbini biliyor, amellerini biliyor, gençliğini biliyor, gece hayatını biliyor, ibadetlerindeki ihlası biliyor. Rabi'atü'l-Adeviyye, Rahmetullahi Aleyha'nın bir beyti dolaşır böyle edep kitaplarında. Türkçe olarak özetleyeyim diyor ki, Allah'ım diyor. Bu insanlar beni çok değerli, saliha biri olarak biliyorlar. Senin bildiğin sırlarımı da bilseler yüzüme bakmazlar herhalde benim, diyor. Hakikat budur aslında. Ama, büyük bir gerçek var. Rabbimiz, Celle Celaluhu, hata edebilir, günah işleyebilir, kıvamda bizi bilerek yarattı. Yani, bu dünyanın hata edebilir, İnsanlarla mamur olmasını istedi Allah Celle Celal. Hatasızlık, yanılmama, unutmama cennete gittiğimizde olacak. İnşaallahu Teala. Dünya hatalar yeridir, ağaçlar gibi. Ne kadar güzel ağaç kışın odun oluyor. İnsanın da güzelliği var, güzelliğini kaybettiği yerleri var. Hiçbir şekilde. İnsanın hata eder oluşu, hatalı yapıya müsait oluşu değer kaybı nedeni değildir. Tıpkı tıpkı küçük çocuğumuzun oynarken bir yanlış yapmasını anne babasının sildik evlatlıktan, üstüne döktün bu kaşığı demediği gibi. Ama çocuk bile bile yaramazlık yapar. Annesinin babasının nasihatlerine rağmen çorbayı hep sofraya dökerse, bir, üç, beş, sonra da özür dilemeyi beceremezse, buna biz aa ne oluyor diye dikkat çekeriz, cezalandırmaya gideriz. Tıpkı bunun gibi. Rabbimiz insan olduğumuz için yaptığımız hataları bizi kulluğundan atma sebebi görmüyor. Ben sizi böyle yarattım buyuruyor. Peki, niye insanlar Allah'ın rahmetini kaybediyorlar? Çünkü, 1, 3, 5, 10 hatayı Doğru işlerden daha fazla yapmaya başlıyor insan. Tenezzül edip de boynunu büküp özür de dilemiyor. İnsanı batıran budur. Hatalardan çok hatalara karşı umursamaz oluşu insanı batırıyor, helak ediyor. Bu sebeple kardeşlerim elbette ve elbette sıfır hata hatasız yanlışsız yanılgısız bir hayat yaşamayı hedefleyeceğiz ama kendimizde eşimizde çocuklarımızda çevremizde bir hata olabilir yapmayın diye Rabbimizin ikaz ettiği bir hatayı yapabiliriz yapalım diye bu bir gevşetme değil Olabilir. Ama biz ne yapıyoruz hemen? Hemen o hatanın kendisine karşı işlenen Rabbimizden af diliyoruz. Bu affımız, af isteyişimiz, affedilişimiz, kurtuluşumuz oluyor. Müslüman olarak, insan olarak, ayakta durma nedenimiz oluyor. İnsanın hata etmesi doğal bir sonuçtur dediğimiz gibi Allahu Teala'nın affetmesi de garantidir. Yeter ki kul bir işlediği günahın çapına uygun bir af dilesin. Lafla değil ciddi bir af dilesin. İki bunu sulandırmasın, laçka hale getirmesin. Üç, bu mahzuniyeti hissetsin. Yaptık, etti, oldu, bitti, istiğfarımızda yaptık, tamamdır. Bu kabadayı tavrı. Bunu Allah'a karşı yapan yandı. Kabadayılık, insana karşı yapılınca bile kabadır. Adı üstünde kabaca dayılık demek. Dayı merhametli insan olur. dayı oldun mu kıymeti olmaz. Allah'a karşı kaba dayılık yapamayız biz. Haşa! Kıyamet günü boynumuz bükülmesindense dünyada boynumuzu büker. Ya Rabbi affet deriz. İstiğfar bu demektir. Ve istiğfar mümini, mümin evi ayakta tutar. İstiğfarı Kadir gecesinden Kadir gecesine erteleyen ayakta duramaz. O ev, mümin ev olarak ayakta duramaz. Evet kafir de olur demeyiz. Ama Allah'ın rahmetiyle dolmuş bir evde yaşamak başka, meleklerin hesaplaşma gününe bir sürü dosyalar tuttuğu evde yaşamak başka. Evden eve fark var. Baraka ile plaza aynı tutuluyor mu? Kullukta böyle. Bunun için bireyler olarak, anne babalar olarak bizi, evlerimizdeki gençleri ve evimizin bütününü tutacaksa ayakta istiğfarımız tutacak. Ne demek istiğfarımız? Ya Rabbi affediver beni demektir. Peki istiğfarı ne zaman yapacağız? Günahın hemen arkasından. Eyvah biz ne yaptık? Niye böyle yaptık? Bir örnek vereceğim. Ailece bir düğüne çağırıldık. Gittik. Baktık ki düğün karma. Rezil. Allah'ın şeriatı çiğnenmiş. Müzikler, kadınlar, erkekler yemekte ne olduğu belli değil. Yahu gidelim mi, gitmeyelim mi derken geri dönelim mi derken kaldık orada. Bu Hata mı? Bal gibi hata. O biçim hata bu. Peki ne olacak? Orayı bırakıp gidelim, geri gelecektik. Olmadı. Hata ettik. Eve geldik. İşte ceketini çıkarıyoruz. Hanım kıyafetini çıkarıyor. Ya adamların düğünü şöyle oldu, böyle oldu. Bir dakika. Biz orada bulunmakla Rabbimize karşı hata ettik. Ayıp ettik. Biz böyle bir düğün yapmazdık. Onların düğününe giderek o günaha teşvik verdik. E çıkamadık içeriden. Şöyle oldu böyle oldu. Tamam. Bir dakika. Bir dakika hanım. Hemen kıyafetini çıkar. Ben de çıkarayım. Doğru lavaboya abdestimizi alalım. İki rekat namaz kılalım. Ve istiğfar edelim Rabbimizden. Ya Rabbi affet bizi diyelim. Ya Rabbi affet bizi diyelim bir daha da o hataya düşmemeye de kararlı olalım. İşte istiğfar buna diyoruz biz. Peki. Böyle yapmadık. Ta Muharrem ayında gitmiştik bu düğüne. Ondan sonra Ramazan ayına dokuz ay var. Ramazan ayını bekledik. Kadir gecesi geldi. Kadir gecesinde dua yapılıyordu. Biz de dua ettik. Bu günahımızdan da istiğfar ettik. Bu da istiğfar mı? Şüphesiz bu da istiğfar. Peki o dokuz ay içinde ölseydik ne olacaktı? O dokuz ay içinde o günahın kötü izi yüzünden kim bilir ne kadar ibadetimiz kayboldu. Öyle ya bir ağırlık üzerine çalışmıyor muyuz biz? Sevaplar tartılıyor, günahlar tartılıyor. Günahlar çok gelince yani bu taraf günahlar bastırınca sevapların mahzun olmuyor mu? O günahın bereketsizliği yüzünden kim bilir namazlardaki huşuğundan ne kadar kaybettim. Kim bilir ne eksikliklerim oldu. Dolayısıyla istiğfar günaha hemen yamanmalı ve o günah türü defterden silinmeli. Belki hani akşam düğünden geldik seher vakti duamız daha makbul olur diye seher vaktini ertelesek belki ona hani bir şey diyebilir. Ama sehere 5-6 saat var. O arada ölürüm neyime gerek diyeyim. Hemen istiğfar etmek lazım. Peki bu istiğfarı nasıl yapacağız? Affet ya Rabbi diyerek yapacağız. Estağfurullah diyeceğiz. Estağfurullah ne demek? Mağfiretini dilerim, affını dilerim Allah'ım demek. Hepimiz bunu yapacağız. Seyyidül İstiğfar denen duayı okuyacağız. Allahümme ente Rabbi, la ilaha illa ente halakteni. Ben abdüke ana ala ahdike ve vaadike mastata'tu. Eauzu bika min sharri ma sana'tu. Abu uleke bi ni'metike alayya wa abu illa ent. Samimi bir şekilde bunu okuyacağız. Her sabah akşam zaten okuyorduk, okuyacağız. Kardeşlerim. Dedik ki nasıl hata etmemiz bünyemiz gereğidir. Rabbim böyle murad etmiş. Hatalarda ne yapacağız, günahlarda ne yapacağız görmeyi murad etmiş. İstiğfar da bunun kadar doğal olmalı hayatımızda. Yeter ki istiğfarı dille yaptık, kalbin haberi yok. Organlara etki etmemiş. Böyle istiğfar olur mu? Yani maazallah, maazallah. Kötü bir örnek ama olur bir şey değil. Hani çok iyi anlaşılsın diye örnek veriyorum. Açtık radyoyu veya ses cihazını ya da müstehcen görüntülerin bulunduğu bir dizi filmi o arada estağfurullah, estağfurullah diyoruz. Estağfurullah diyoruz. Şerrin kaynağı canlı önümüzde duruyor. Bu istiğfar mıdır? Alay etmek midir? Maazallah. Bu yaptığımız istiğfarın istiğfara ihtiyacı var. Öyle değil şüphesiz. Dilimiz Estağfurullah diyecek. Kalbimiz mahzun olacak. Organlarımız, gözümüz, kulağımız o günah hangisi işliyorduysa bu istiğfar kararımıza teslim olmuş olacak. Bu ciddiyet sağlandığında biz günah hata yapmamış gibi oluruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle haber verir. Bu da bizim Müslüman bir ev. Mümin bir ev olarak ayakta durmamızı sağlayacak. Aksi takdirde aksi takdirde değerli kardeşlerim bir çocuğun eline bir çekiç aldığını düşünelim. O çekici evimizin duvarlarından birine tak diye vursa çökmez evimiz herhalde. Ama duvarda iz kalır. Çekiç kalır. Hemen alıp fırçayla o izi düzeltirsek kaybolur. Yoksa orada kalır. İstiğfar işte hemen boyamak, düzeltmektir onu. Çocuğumuzun her gün elli defa aynı yere tak tak tak vurduğunu düşünelim. Bir gün, beş gün, on gün. Ne olur? Tuğla da olsa çökecek sonunda. Ya o çekici o çocuğun elinden alacağız, arızayı tamir edeceğiz ya da bir gün delik deşik evimiz olacak. Günahlar da bir çekiç gibi tak tak tak her gün imanımıza, iman evimize vurup vurup vurup duruyor. Ya düzelteceğiz istiğfarla evimizi ayakta tutacağız. Ya da o günahlar yüzünden bereketsizlik evimize yerleşecek. İs gibi duvarlarımızı kapkara yapacak. Tercihimiz, istiğfardan yana olacak. Ayakta durabilmek için. Böylece, kulluğumuzda başarılı oluruz. Temizlenmiş insanlar olarak, Müslümanlar olarak yaşarız. Kalbimiz hassaslaşır. Ne demek kalp hassaslaşması? Yani, Allahu Ekber, Allahu akbar diye ezanı duyunca hareketlenmeye başlarsın. Ezanı duyup namaz davetiyesini alamayan eski kirli günahların tövbesini yapmadığı için duymuyor. Annesini üzen birisi günahlardan temizlenmiş birisi ise ayaklarına kapanır annesinin cenneti kaybetmeyeyim diye öbür türlü senden ne analık gördüm bile der yani bizim algı merkezimiz kalbimizdir günahlar bir pas olarak bu kalbe sürekli etki ediyor temizlemezsek pas giderici kullanmazsak istiğfardır o kalbimiz ezanı da duymaz ayetlerden de etkilenmez faiz haramdır Faizli bir evde oturulmaz, sözünü de duymaz, kıvırır ola. Çünkü filtreleri dolu. O filtreler tıkanmış. Daha fazla yakıt yakacak bu. Kardeşlerim, istiğfarra muhtaç olmayan Müslüman yoktur. Oturup yüz defa estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah desek bu bir ibadettir. Ancak asıl istiğfar nesnel olarak belli şu kalemdi hatam benim bunu düzeltmeye denir. Benim günahımı ben biliyorum. Ondan temizlenmeye çalışacağım. Genel olarak da istiğfar yapacağım. Özel hatalarımdan da istiğfar edeceğim. Ve böylece ayakta durur. Evim de mümin ev olarak ayakta duracak Allah'ın izniyle. Rabbim günahlarımızı mağfiret buyursun ve dillerimizi istiğfara alıştırsın. İyi istiğfar eden, iyi istiğfarını koruyan, iyi bir şekilde bu mantıkla ayakta duran müminler olmayı evlerimizi de bu ruh, bu heyecanla ayakta tutmayı hepimize nasip buyursun Rabbim. O sallallahu ve sellem ala seygidin Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn ve rabbil âlemin.